201. Mektup Bu mektup Küçük Bey Hisari'ye yazılmıştır. Bir sualine cevap vermektedir. Allahu u Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Küçük Bey Hisari Hazretleri soruyor ki, Bir kimse bütün bilgiler iki üç harta yerleşmişlerdir diyor. Bu söze inanılır mı? Cevap Böyle söyleyen kimsenin bunu iştiraken veya kitaplardan okuyarak söylediği anlaşılmaktadır. Çünkü önceki büyüklerden birkaçı böyle şeyler söylemiştir. Hazreti Emir bütün bilgiler Besmele'nin B harfinde hatta bu harfin noktasında yerleşmişlerdir buyurdu. Bunu size söyleyen kimse böyle olduğunu biliyorum demek istemişse iki şey düşünülebilir. Bütün bilgilerin 2-3 harfta yerleştirildiklerini bana bildirdiler derse, bu harfleri bildiğini veya bilmediğini söylese de sözü doğru olabilir. Bütün ilimleri 2-3 harf içinde bana bildirdiler. Bu 2-3 harf içinde bütün ilimleri anlıyorum derse yalancıdır. Bu söze inanılmaz. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinde gidenlere selam olsun. 202. Mektup bu mektup Mirza Fetullahi Hakime yazılmıştır. Büyüklerle tanıştıktan sonra ayrılanlara şaşmakta, ashab-ı kiramın büyüklüğü bildirilmektedir. Allahu Teala sizi ve bizi sevgili peygamberin doğru yolunda bulundursun. Bir gün tasavvuf büyüklerinin üzülmeleri üzerinde konuşulmuştu. Bu büyüklere bağlanıp da sonra ayrılanların başkalarından bir şeyler bekleyenlerin sürünülecekleri söylenmişti. Bu arada sizin ve Kadı Senam'ın adı geçmişti. Bu konuşma iyi bilemiyorum bir dakika sürmüştü, hem de sırasın gelerek söylenmişti. Allah göstermesin ki bir Müslümanın incitilmesini düşünmüş olmayayım yahut kalbimde bir kim bulundurmayayım. Bu bakımdan mübarek kalbiniz hiç sıkılmasın. Bilmeniz lazımdır ki bizim yolumuz Allahu Teala'nın isimleri üzerinde çalışmak değildir. Bu yolun büyükleri, bu isimlerin sahiplerinde yok olmayı aramaktadır. Onlar, daha ilk bakışta sıfatların dışında olan varlığı istemektedir. İsimlerden sıfatlardan geçerek zatı talep ederler. Bunun içindir ki, başka yolların sonu bunların başlangıcında yerleşmiştir. Farisi'nin dediği gibi, ''Gül bahçemi gör de baharımı anla.'' O konuşmanız, ağızdan ağza dolaştıkça, başka şekil alarak sizi üzecek kadar değişmiş olduğu anlaşıldı. Bu üzüntünüzü gidermek için birkaç şey yazmak isterim. Sizinle tanışmamız bir şeyimizi artırmaz. Görüşmemekten bir şeyi azaltmaz. Düşüncemiz, isteğimiz yalnız sizin iyiliğinizdir. Fakat kendi zararını isteyene hiç acınmaz, sözünü herkes bilir. İyi biliniz ki bu fakir sizin zararınızı istemedim ve inşallah istemem de Acıdığım için söylediğim bir şeydi. Din adamları acıdıklarından böyle söyler, hem de bir sırasın gelerek söylenmişti, hiç üzülmeyiniz. Bir kimsenin kendini Hz. Ebu Bekir'i sıttıktan daha üstün görmesi iki şeyden ileri gelir. Ya koyu bir zındıktır yahut da kara cahildir. Birkaç sene önce size gönderdiğim bir mektupta cehennemden kurtulacağı bildirilmiş olan Ehli Sünnet ve Cemaat fırkasını anlatırken bunu da yazmıştım. Onu okuduktan sonra böyle sözlere inanmanızdan şaşılır. Hz. Ali'yi bile Hz. Ebu Bekir'den daha yüksek bilen bir kimse ehli sünnetten ayrılmış olur. Kendini yüksek bilenin ne olacağını artık düşünün. Bu yolun büyükleri bildiriyor ki kendini uyuz köpeklerden üstün gören bir salik bu büyüklerin kemalatına kavuşamaz. Bu ümmetin büyükleri Hazreti Ebu Bekir'in peygamberlerden başka bütün insanlardan üstün olduğunu söz birliğiyle bildirmişlerdir. Hazreti Hamza'yı öldürmüş olan Vahşi'nin Resulullah'ın yanında bir kere bulunduğu için tabiinin en üstünü olan Veysel Karani'den daha üstün olduğunu kitaplarımda ve mektuplarında bildirdim. Böyle olunca bunu yazan bir kimsenin böyle söyleyeceğini düşünmek bile aklı olana yakıştırılamaz. Böyle düşünmeye yol açan yazıyı görerek işin doğrusunu anlaması lazımdır. Bir şey anlamadan yalnız çekemeyenlere uymak uygun olur mu? Bununla beraber büyükler, aşk sarhoşluğu denilen hallerinde uygunsuz şeyler de söylemişlerdir. Beyazıdı ve Vesnami Hazretleri, bayrağın Muhammed Aleyhisselam'ın bayrağından daha yüksektir dedi. Bu sözünden onun daha yüksek olacağı anlaşılmaz. Çünkü onu söylemek zındıklık olur. Bu fakirin yazılarındaysa böyle şeyler hiçbir zaman bildirilmemiştir ve selam. 203. mektup. Bu mektup Mullah Hüseyin'e yazılmıştır. Allah yolunda olanların yanında bulunmayı övmektedir. Allahu Teala hallerinizi güzel eylesin. İşlerinizi faydalı eylesin. Maksatlarınızı ıssah eylesin. Şerefli mektubunuz geldi. Sevgilerinizi bildirdiği için bizleri çok sevindirdi. Allahu Teala bu yolun büyüklerini olan sevginizi artırsın. Onlara bağlılık arzunuzu ömrünüzün sermayesi yapsın. Hadis-i Şerif'te buyuruldu ki kişi sevdiği ile beraberdir demektedir. Bu büyükleri seven onlarla beraber olur. Onlarla beraber olan şaki olmaktan, küfürden ve günah işlemekten korunmuş olur. Hadis-i Şerif'te buyuruldu ki insanların yapmadıklarını yazan meleklerden başka melekler de vardır. Yollarda, sokak başlarında dolaşır. Allahu Teala'yı zikredenleri arar. Zikredenleri bulunca birbirlerine seslenir. ''Buraya geliniz, buraya geliniz.'' derler. Kanatlarıyla onları sararlar. O kadar çok dua ederler ki göğe varırlar. Kullarının her işini bilici olan Allahu Teala meleklere sorarak ''Kullarımı nasıl buldunuz?'' buyurur. ''Ya Rabbi, sana hamd ve sena ediyorlar ve senin büyüklüğünü söylüyorlar ve senin ayıplardan ve kusurlardan münezzeh olduğunu söylüyorlar.'' derler. ''Görseler de nasıl olurdu?'' diye buyurur. Daha çok hamd ederlerdi ve daha çok tesbih ederlerdi ve daha çok tekbir söylerlerdi derler. Onlar benden ne istiyor buyuruyor. Ya Rabbi cennetini istiyorlar derler. Onlar cenneti gördüler mi buyurur. Görmediler derler. Görseler de nasıl olurlardı buyurur. Daha çok yalvarırlardı, daha çok isterlerdi. Ya Rabbi bu kulların cehennemden korkuyor, sana sığınıyor derler. Onlar cehennemi gördüler mi buyurur. Hayır, görmediler derler. Görselerdi de nasıl olurlardı buyurur. Görselerdi daha çok yalvarırlardı ve ondan kurtulmak yoluna daha çok sarılırlardı derler. Allahu Teala meleklere şahit olunuz ki onların hepsini affettim buyurur. Ya Rabbi, o zikredenlerin yanında filan kimse zikretmek için gelmemişti. Dünya çıkarı için gelmişti derler. Onlar benim misafirlerimdir. Ben zikredenlerle beraberim. Onların yanında bulunanlardan zarar etmezler buyurur. Bu hadisi şerife yukarıda bildirdiğimiz kişiyi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gösteriyor ki, bu büyükleri sevenler bunlarla beraberdirler. Bunlarla beraber olanlar kazançlı olurlar. Allahu Teala bizi ve sizleri bu büyükleri sevenlerden eylesin. Sevgili peygamberi, ümmi ve haşimi olan Muhammed aleyhisselam hürmetine duamızı kabul buyursun. Şeyh ilah tadım mektubunda kendinizden haber veriyorsunuz. Böyle adamlar yani yokluklar taliplerde çok görülmektedir. Çok çalışınız, ele geçenlerle doymayınız. Farisi'nin dediği gibi çok cilve var. Aranan sevgili de kavuştumsan mı bir cilve görünce. Bu büyüklerle birlikte bulunmak en faydalı şeylerdendir. Allahu Teala bunların sohbetine kavuştursun. Yine Farisi'nin dediği gibi aşk sarhoşlarıyla bulun. Me yoksa da koku geçer. Koku da bulunmaz ama onları görmek de yeter. Gece gündüz karşısında bulunduğunuz büyük hazretten aldığınız yola sarılınız. Allah mübarek ismini hiçbir şey düşünmeyerek kalbinizden geçiriniz. Hazır ve nazır olduğunu da düşünmeyiniz. Çok lazım olan bilgiler yazmakta anlaşılmaz. Anlatmak lazımdır. Buluşursak bildiririz. Buluşuncaya kadar elinize geçenleri yazınız. Onları okumak uzaktan teveccühe sebep olur. Namaz kalbi temizler, kötülükten men eder. Münevver olamazsın namazı kılmadıkça. 204. Mektup Bu mektup Mir Muhammed Numan-i Hazretlerine yazılmıştır. Cahillerin dedikodu yapmalarına üzülmemeyi bildirmektedir. Mir Hazretleri, aşağı kimselerin bozuk sözlerine üzülmeyiniz. İsra Suresi 84. ayetinde mealen, herkes kendine uygun işi yapar buyuruldu. Yani kişinin işi ve sözü kendinin aynısıdır. Alçakların sözlerine iyi veya kötü karşılıkta bulunmamak daha iyidir. Yalanın sonu gelmez. Onların birbirini tutmayan sözleri kendini rezil etmeye yetişir. Allahu Teala'nın aydınlatmadığı kimseye kimse ışık veremez. Siz verilen vazifeyi yapmaya bakınız. Başka şeyleri görmemezlikten geliniz. Enam suresinin 91. ayetinde mealen Allah deyin sonra onları bırakın, bozuk işlerinde oynasınlar buyuruldu. Kardeşimiz Muhammed Sadık tam vaktinde geldi. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü itikaf yaptı. Ona çok şey açıkladı. Yeni şeylere kavuştu. Allahu Teala'ya hamd olsun ki diğer sevdiklerimizle ilerlemektedirler. Kalpleri uyanıktır. Bu Allahu Teala'nın büyük ihsanıdır. Dilediğine ihsan etmektedir. Onun insanları boldur. Malûkların en iyisi olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve onun âline ve ashabının hepsine bizden dualar ve selamlar olsun. 205. mektup. Bu mektup Hace Muhammed Eşrefi Kabili'ye yazılmıştır. İşin başı İsamiyetin sahibine uymak olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala sizi Muhammed Mustafa'ya tam uymakta şereflendirsin. Çünkü bütün işlerin başı ve sıddıkların birinci istekleri budur. Bundan başkası boş vehimler ve bozuk hayallerdir. Allahu Teala bizi ve sizi bunlardan korusun. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinden gidenlere selam olsun. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz.